Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamama erdirecek ve seni dosdoğru bir yola iletecektir. Fetih 2 Her türlü sorunu çözülmeyecek düzeydeki İslamiyet'i bir hayat tarzı olarak belirledim. Sizde, sizi de her türlü bağımlılıktan, kula kul olmaktan kurtardım demektir. Dinin tamamlandığını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 Arama yönelmemenin ölçüsü, kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmeden ve haddi aşmadan yemesinde bir günah yoktur. Bakara 173 ayetinde belirtilmiştir. Bu ayet, Veda Hac'ı arefesinde Resul-i Ekrem'in vefatından 81 gün önce inmiş olan son ahkam ayetidir. Bir Yahudi, Hazreti Ömer'e, bu ayet Yahudilere inseydi o gün bayram ederdik deyince,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 ümmetinin aldıkları abdestten dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olanlar diye anılacağını bildirmiştir. Buhari, Müslim. Ayak yıkamak yerine çıplak ayağı meshetmek ise yeterli değildir. Çünkü Resul Ekrem abdest alırken topuklarını dikkatli yıkamayanları vay ateşe yanacak ölçülerin halini diye uyarmış. Buhari, Müslim. Bir adamın abdest aldıktan sonra ayağının üzerine